Şöhret bulmak, edip olmak, herkesçe tanılmak, bugün o kadar acılıklarına göğüs vermek için hayatını zehirlediği bu edebiyat aleminin bir gün yüksek zirvelerine çıkmak ve ismini o kadar yükseltmek ki o tasavvur ettiği yüksek payeye bir hat bulamıyor, sonra da bu derece itila emellerine kapuluyor olduğundan kendi kendine utanıyordu. Edip olmak, şöhret olmak, senelerden beri bütün düşüncesi bu değil miydi? Ta mektepte bir kimya kitabının üzerine başını dayayarak, gözleri ötede siyah tahtanın üzerinde unutulmuş, yarım kalmış bir cebir muadelesine dalarak, fikri bir hayal rüzgarı üzerinde meçhul emeller fezasında uçtuğu zamanlardan beri, bütün varlığını istila eden emel, iştihar arzusu değil miydi? Ahmet Cemil daima aceleci ve telaşlı yürüyüşüyle adeta koşarak Bâb-ı Ali Caddesi'nin kenarından çıkarken, şu kitapçı dükkanları cam kapıların aralarından fark edilen şu kütüphane müdavimleri bu matbaalar sabahtan akşama kadar fikir ve sanat hareketlerinin münferit mecrası olan şu cadde bir gün olacak ki onun tesiri altına girmiş olacak şimdi birkaç eski mektep arkadaşıyla 8-10 kalem erbabından başka herkesin meşgulu olan bu genç Bugün koltuğunun altında bir iki kitapla buradan bir gölge gibi çıkarken bir gün olacak ki tesadüfen bir kitapçının dükkanında göze isabet edecek olursa mektepten henüz çıkmış iki genç edebiyat müntesibinin birbirine kendisini gösterdiğini fark edecek. Ah o zaman göğsü nasıl bir ihtihar havasıyla şişecek. Şimdi ordan mehum bir cisim şeklinde geçiyor. Gören yok, bakan yok. Lakin o zaman Güzergahında isminin yavaşça fısıldandığını işitecek ve ciğerlerinden sıcak bir şeyin attığını duyacak. Zaten bu neticeye, bu ümidin tahakkukuna şayan olmak için az mı ıstıraf çekmiş, hayatın az meşakkatlerine mi tahammül etmişti? Bugün yirmi iki yaşındaydı. Fakat bu yaşa gelinceye kadar. Ahmet Cemil'in düşüncelerine bir fasılına daha geldi. Uzaktan sahibi İmtiyaz Hüseyin Baha ile idare memur Ahmet Çevki Efendi'nin yaklaştıklarını gördü. Sahibi imtiyaz gelince dedi ki, ''Allah cezasını versin. Islah olmayacak. Evde kendisini bekleyen karısını, çocuğunu düşünmek yok ki. Yine oraya gitti. Ötekilerine beraber sürükledi. Biz üç kişi kaldık. Artık yavaş yavaş yola çıksak.'' Ahmet Cemil Raci'nin ikide bir de Palast-ı Kristal'de geç vakte kadar kaldıktan sonra geceyi de evinden başka yerde geçirdiğini bilirdi. Kaç kere Betbah Karısını matbaanın kapısına kadar gelerek 5-6 yaşındaki yavrusuyla kocasını arattırmış, Ahmet Cemil ile beraber bütün arkadaşlarını ne cevap vermek lazım geleceğinde mütehayyir bırakmıştı. 19 yaşına kadar Ahmet Cemil tamamiyle hayatta mümkün olabildiği kadar mesmuttu. Ondan sonra pederini kaybedince maişet endişesi hayat mübarazesi başlamış, kendisinin tabiriyle şibesine göre bir piyale-i telhi hayatın zehrabesine dudakları temas etmişti. Babası dava vekiliydi. Ailesini iyi geçindirecek kadar para kazanırdı. Zaten ailesi Ahmet Ceviz'in annesiyle 18 yaşında oğlundan 14 yaşındaki kızı İkbal'den ibaretti iyi bir aile babası, evine meftun, zevjesine, çocuklarına tamamıyla bağlı, hususuyla namuslu. Ahmet Cebil ne vakit babasından bahsetse, namusunu tecrüh edecek hikayelerin sonu gelmez. Onun nakline, rivayetlerine göre bir defa babası kabul etmiş ve ücretinin nısfını evvelce almış olduğu bir davanın sonradan hakka mahkrun olmadığını anlayınca birden reddine ve paranın iadesine karar vermişti. Fakat bu kararın icrasına büyük bir mani vardı ki o da paranın Süleymaniye'deki minibine evlerinin tamirine sarf edilmiş olmasıydı. O vakit saatlerce düşünüldü. Bir çare bulunamadı. Annesi emniyete sandığına terhîn edilmek üzere küpesiyle yüzüğünü teklif etti. O vakit babasının bütün hassasiyeti nasıl taşmıştı? Karısının elmaslarını terhîn etmek. İşte bu mümkün değil. Kendisinin bir altın enfiye kutusu, bir güzel saati ile bir ağır altın kösteği vardı. Bunlar terhîn edildi. Fazla olarak fahiş bir faizle bir müktekir sahaf'tan para alındı. O gayri mühük davadan vazgeçildi. Bu adamın yalnız bir endişesi vardı. Ailesini mesut etmek. Senelerce fikrini vakfettiği bu maksadı temin için kendisini evet yalnız kendisini birçok şeylerden mahrum bırakarak Arabayla gitmek arzularına galipet çalıp yokuşları, çamurlu sokakları yaya tırmanarak geçen senenin esfabını bu seneye salih görmeye çalışarak hatta arkadaşlarının hissetle ithamına gülümseyerek para biriktirmişti. Ufak bir şey. Birçok adamların 1 bir dakikada bir zarın hevesine terk edebileceği kadar ufak. Fakat bu ufak şey bu namusker aile babasını senelerce yoğurmuş, senelerce alnını terletmişti. O parayla eşleşir bir karısını çocuklarının sokak ortasında kalmaktan muhafaza eden Süleymaniye'deki şu beş odalı evciyi, Ahmet Cemil'in bazen gülerek bizim konak dediği mesken alınmıştı. Ahmet Cemil evin alınışını pek iyi tahattur eder. O vakit on dört yaşında vardı. Tam Mektebe Leyli olarak ithal edildiği sene. Babası oğlunu ev alınmadan evvel mektepte leyli olarak bırakamadığı için o vakte kadar beklemişti. O gün birinci defa olarak kira evinden kurtulup kendi evlerine geldikleri gün ne telaş içindeydiler. Bütün eşya aşağıda mermer avluya, mutfağa, sokağa, nazır odaya atıkılmış. Her şey birbirine karışmış. Babası, validesi, hemşiresi bu gürültünün içinde şaşırmış. Bu karışıklık içinde hangisini almak, hangisini nereye koymak lazım geleceğinde mütahayyir kalmışlardı. O vakit babasıyla validesi arasında bir müddetten beri devam eden bahis teceddüt etmiş. O babasına kuladan hediye gelen kelim döşemelerin yukarıdaki pembe odaya mı yoksa sofaya mı konacağı meselesi tazelenmişti. O vakit herkes bir rey beyan etti. Herkesten maksat Cemil ile İkbal. Cemil tabii babası gibi pembe odayı, İkbal validesine uyarak sofaya münasip görüyorlardı. Nihayet Hizmetçi Kız, taşralı, iri yarı bir kız, hakem tayin olundu. Hizmetçi şaşaladı. Bu hakimiyet sıfatının ehemmiyeti altında beyni darmadağın oldu. O hem pembe odaya hem sofaya taraftar çıkıyordu. Onun fikrini tatbik etmek lazım gelse, kelim döşeme ikiye bölünecekti. Kendi evlerine gelmiş olmak hepsinde eğlenceye bir meyil uyandırmıştı. En küçük vesilelerle bir latife ediliyor, lüzumundan ziyade gülünüyordu. Bu mühim meselede bir eğlenceye medar oldu. Ahmet Cemil'in fesini Kur'an çantası yaptılar. İki kağıt parçasına pembe ve sofa kelimeleri yazıldı. O vakit talih hükmetti. Pembe odaya yar oldu. Şimdi ne vakit Ahmet Cemil o eskimek bilmeyen kilim döşemenin üstüne otursa, babasının bir hakim ciddiyetiyle elini fese sokarak "Göreyim seni, pembe oda senin merhametine kaldı." deyişi gözlerinin önüne gelir. O vakit ne kadar misutdular. Her akşam yemekten sonra saatlerce beraber otururlar. Babası yazısını yazar, düsturları karıştırır. Ahmet Cemil bir köşeye büzülür, dersine çalışır. Validesi oğluna bir gömlek, yahut kızına esfar dikmekle meşguldür. İkbal kız çocuklarını daima validelerin eteklerine sevk eden bir hisle annesinin yanında mesela babasının eskimiş para kesesine kayım olmak üzere yeni bir kese örer ara sıra bu 4 kişiden birinin ağzından çıkıvermiş bir serseri kelime müsahabe vesile olur ahmet cemil başını kaldırır ikbal güler babası bir hikaye söyler bazen iştigalin ebi tebdil olunur babası yazılarını bitirmiştir ahmet cemil dersini yapmıştır daha yatağa gitmek için bir hayli zaman vardır O vakit ortaya başka bir iş çıkar. Babasının Mesnevi'ye pek merakı vardır. Gelişi güzel bir yere açılır. Her yeri cazip olan bu kitabın bir hikayesi okunur. Ahmet Cemil'in küçük yaşından beri tahsil zemininde bütün adımlarına rehber olan bu baba o vakit oğluna ders verir. Bir nükteyi anlatmak, bir mazmunu tefsir etmek için saatlerce yorulur. Bu genç dimağı bir gonca gibi nazik parmaklarla açmaya çalışır. Kendi evlerine geldikten sonra bu müsamereler haftada bir defa münhasır kaldı. Ahmet Cemil mektepte leyli olduktan sonra bu aile heyetinin mühim bir rüknü haftada altı gece hazır bulunmaz oldu. Babasının tabirince iskemle üç ayaklı kaldı. Fakat ne yapalım? Her şeyden evvel çocuğu hayata hazırlamalı. Hatta kabil olsaydı da ikbali de verselerdi. O vakit iskemle iki ayağı üzerinde durmaya çalışırdı. Heyhat, şimdi iskemle yine üç ayak üstünde fakat bu defa eksilen ayak o kadar mühim bir ayak ki iskemle duramıyor. O vakitten sonra bu küçük bahtiyar aile nasıl değişmiş, nagihan bir kaza darbesine uğrayan bu yuvacık nasıl perişan, baş aşağı düşmüş gibiydi. O vakitten beri o pembe odanın içinde o kilim döşemenin üstüne bir şey noksandı. Bu evin bütün havasında hayatın büyük bir unsuru eksilmişti. O noksana kendilerine alıştıramamışlardı. Hele ilk matem günlerinde bir akşamüstü mesela kapı çalınsa, ikbarin "Babam geldi." diyeceği tutardı. Yemek sofrasının başında toplandıkları zaman hepsinin dimağında menkuş olan o çehre, guya henüz orada karşılarındaymışçasına o yemeğe başlamadan ellerini uzatmazlardı. O vakit bir matem sükûtu başlar. Bu sofra başında bir mezarın sakit enini hüküm sürer. Ciğerlerinden çıkan bir şehka boğazlarına kadar gelir, tıkılır. Lokmalar geçmez. Bu valide yaşların hücumu ile titreyen gözlerini oğluyla kızına diker. Bir aralık bu üç kişinin gözleri birbirine tezadüf ediverse o hazır duran yaşlar birbirini uyandırır, taşar yiyemedikleri lokmalarıyla mahsun duran tabaklara damlar. Ne oldu? Bu çocukların babaları ne oldu suali sofranın havasında uçar gibidir. Kaç sabah Ahmet Cemil yatağından göğsünde bir ateşle kalktıktan sonra sanki korkunç bir rüyadan uyanmış da sabahleyin o rüyanın altından mesud bir hakikat çıkacakmışçasına odasından yavaşça yürüyerek babasının odasına gitmiş, onu henüz yatağın içinde sakin bir uykuyla uyuyor görecekmiş ümidiyle titremeşti. O tarihten sonra hayat mübarazesi ne müthiş başlamış, maişetin yükü bu zayıf omuzlara nasıl çökmüştü. O zamana kadar Yunus hayatın ilk faslını bile okumamıştı. Ah, mektepte geçirdiği zamanlar. Ahmet Cemil tahsilini herkes gibi takip etmişti. Ne bela Sibyan mektebine gider gelirdi fakat bu zamana ait hatıraları o kadar müpendir ki nasıl okumaya başladığını, bu mektepte ne yaptığını pek karışık bir surette tahattür eder. Yalnız bir oda, o odanın içinde sıra sıra kürsüler, ta karşıki duvarda iki büyük siyah tahta, yine karşıdaki köşede yüksekçe bir minder üstünde beyaz sarıklı muallim. Oh bu muallim ne güzel bir adamdı. Seyrek sakallı, henüz genç, temiz. Hele mai bir cübbesi vardı ki pek yakışırdı. Ahmet Cemil bu teferruatı pek iyi zapt etmişti.